İncilmen la fa'ile illallah sırrına mashar olunca incinilmez, yoksa bizim gibi avam nasıl incilmek? Yani incinmemde sen nasıl incinmeyeceksin? Bu dereceye çıkan zatlar var, Allah onlar da bizi ayırma. Hmm. Ya Rabbi! Şöyle şöyle döndüreceğim size, çok zahmet etmeyim. Ahlaka hamideyi İslam büyüklere muhtelif şekillerde tarif etmiştir. Bir, Hasan-ı ahlak, güzel ahlak, güler yüz, güzel ahlak'ın birisi güler yüz, beş an şak. Peygamberimiz tayinine tebessübe kılınırlardı. Dıhek ederler, ahkaha etmezlerdi. Ahlardır. Peygamberimizin aklını okuyamlar, buradalar da var hep onlar yazdı ya, hoş gelineceği yok. Bol ihsan. Edrafına bol ihsan. İller de seni sevmeye başlar, bol bol bilirsen, tabi bol bol bilirsen, o da öyle, o insan. men men eza, eza-i men etmek. Kimseye eziyet tokanlılmamak. İmamı Suyuti'den güzel ahlak. Güzel ahlak. Allah'tan gelen her şeye rıza göstermek. Hmm. nimetlere şükretmek. Belalara sabretmek. Bunlar hep hadis karşılığı. Ebne Adem. Melem yazabik <Sessizlik> azayi. Felem yazkır ala belayı. Felem yazkır ala nuamayı. Feleltemiz Rabbansilah. Ey kendi adam. Ey ahadis uccet. Ey adam oğlu. Benlem hmm. yer sabıkası. Kasaviğim de razı olmazsınız. Felem bir ala belai. Belaverim de sabretmezseniz. Felem yesbu ala muamayi. Niamet veririm de şükretmezseniz fel yetim ben ansavi. Benden başka bir Allah var. Çok Allah'ın çok İzâ teveccâtü abdem min abîdi, nusibeten fî bedenihî, ev fî beledihî, ev fî malihî, festâkbelehâ bi sabkin en ansıbe lehû ev enşûre lehû Yani kendim bu zevk ile için, bu vücud tabi, oluyor, Ayrıldıktan sonra hastalıyorum. Şimdi öyle olunca şöyle koyun. Kalistlere, size haber vereyim, doktor kayıl olmaz şimdi gidecek ben sana gece yarısına da gidecek sonra. Kağıt çok, konuşmayı canım istiyor. Ben vücutumu unutuyorum, vücutun da bende bir hakkı var. Peygamberimiz öyle aileyin de bir hakkı var, anneyin babayın da bir hakkı var. Gelen misafirlerin de bir hakkı var diyor Peygamberimiz hadisinde. Bunu da uzatsakça uzun, Selman-ı Fâsi ile arasında geçen hadisi içerisinde. Malum haliniz, fâsıl ma. Evet efendim, bir de o korkutma hadisinin yanında, bir de lütuf hadisi okuyayım, o da hadisi kutsi. اِذَا تَوَجَّهْتُ عَبْدًا مِنْ حَبِيْتِ Kullarımdan bir kuluma teveccüh ettiğim vahıplardan o kulumdan razı olacaksam, razı olmak istersem musibeten ki bedenihi bedenine bir hastalık isabet edileceğim. O benim lütfumdur. ya yani işte... Biz kendimizi şimdi sahbeye yatırmış bulunuyoruz. Bilmiyorum sabredebiliyorum e o kadar tehlikeli şeyler duyuyorum. İçerim razı oluyor. Elhamdülillah. Kurban olduğum Allah'a şükrederim. Şu bizim 21 senede evelenir böyle. Yani evelerler. Dostlarımız. Baktım da Hacı Şaben Efendi gibi büyük bir zatı o da dizini evel da Medine-i Tahire'de Hacı Ziya'yt Pakistan Mürşidi Kamili bir milyon müridi var. Ayakları adaya dönmüş böyle. İki tane siyah sakallı derviş böyle. dizini evvela yollardı. Çok şükür ya Rabbi bizim. Geçlerin bağlıymış, iyisin derimiş. Tahammül edeyim. Bağlamıcık çekiyoruz, tahammül ediyoruz. Allah'ımız sabriye sallıyorsun inşallah. İzâ teveccüh et-ü abden min abîdi kullarımdan bir kuluma teveccüh etmek istersem yani razı olacaksam musibeten ki bedenihi bedenle hastalığı isabet ettir. Ey fi beledihi yok evladına ölüm ne verir. Evladın. Can bir yavrum gitti dünyadan. Medine'ye müezzin istiyorlardı yani o Havaz Ahmed Efendi. Ses muhabbet insanlar yatırdı yere Kur'an okur kana katı okur. Bağırmak gerektiğin için, Allah rahmet etsin, yirmi iki, yirmi beş yaşında. Nasıl oldunuz efendim, de asiatlar? nasıl oldunuz? İçerimize manevi, buradan da mektup geldi, bir su serpildi, ölü ilim zannettik, herkese teselli vermeye, gelenlere. Üstazımız taziye yazmışlar, diyor, e, kendinizdeki olan hale iftihar etmeyin meslekınızın semeresi olsa gerekir. Yani, fi veledihî, evlat evladına bir musibet gelir insan Ey fî malihî, evlat da malı telef olur Eyyub Aleyhisselam gibi birden. E, bunun üçüne de, Fes takbelehe bir sabrin cemilin, sabrı cemil ile karşılarsa bir kimse, sabrı cemili haber bir efendim, tasavvufca Sabr-ı Cemil ney? Tasavvufça sabr-ı Cemil, buradaki evladı, Müle'nin babası kim olduğu dışarıdan girince belli olmayacak şekilde onlar gibi naşatlı oturursa, yani... Çahresini büsüyor, şey okeyini topluyor, bu sabır değil. Sabrın dışı bu. kabı bile değil. Ama hakikul sabır. Sabrı Cemil diyorum bak güzel sabır. O dışarıdan gelen adam musibet sahibi kim olduğunu bilemiyor, gözüyle gezdiriyor. O da Mevlamız kalbine bir fiyozatı ilaniye dekmiş sabırsıya. Öyle naşaklı duruyor. Böyle karşılarsa benim verdiğim musibetleri festakbereheb-i sabrin cemilin istahitu yevmel kıyabet. Yevmi kıyamette o kulundan Haya muamelesi buyururum. Haya ederim ise sıfat olur Haya. Yalnız Allah, kullarımın Haya ettiği muameleyi yaparım, onu azaba göndermenin için. Kulundur da günah mırhati Çünkü vücutuna hastalık veriyorum, Sam ne ediyor. Evlatına veriyorum yahut, yahut da malına veriyorum. Hiçbir şey ile böyle bozulmuyor. Allah bilir Allah aldı diyor. Her şeyi Allah'tan bildi. Böyle derken başka şey geliyor mi? Ben bunu bitireyim onu da diyeyim. Evet. Musa aleyhisselatu vesselam'dan. Unutursam Musa Aleyhisselam hatırladım. Diyor ki. ''Zahyeytü yevmel kıyameti en ansibe lehu mizanen ev enşure lehu divane'' ''O kulumun için mizan da kurmalı, karşıma diken'' ''Niye öyle, yedin? sen şu kula niye yaptın?'' ''Diymem'' diyor. ''Diymaya hayâ muamelesi'' buyururum. Çünkü kulun verdiğini tarttı götürdü. Allah'ımızın verdiğini tartalım kardeşim. Allah tarttırsın. Hacı, Hacı Züft Efendi hocamız, Baktın feriidi bir âlime de babam dedi ki bir dua daha ilahetim dua mı dedi şerifen dede ne ilahetim Allah çekemeyeceğim derdi verip de kalbim sana şivayet şey. mesin ya Rabbi diyelim diyor üç gün bir hal oldu o zaman hac züftünün kalbi Allah itiraz yazdı diyor estağfurullah diyor niye isteniyor bir benden bu kadar Çekemeyeceğimiz derdi verme ya Rabbi dedim diyor ondan sonra diyor. Onun için arkadaşım Allah çekeceğimiz kadar versin sabırlı lütfetsin. Hiç vermesin sakat afiyetle yaşayalım. Ben Allah'tan bir şifa istiyorum. Yakında gelecek bu inşallah. Çünkü niyetim hayır. Kardeşlerime benim hizmetim çok oluyor. Senelerden beri yine onlara hizmeti edeyim diye Rabbimizden sahat istiyorum abi. Yok onlara hizmet edemeyeceksen hizmet edemeyeceksen Halıkü'z e iman-ı kamil ile zümre ahirete ahirete itihaleden zümreye ilhaf buyursun inşallah. Amin. Musa aliye salatu iyi dinle. Bir gün tulisi'ne adaydı. Kitaplarımız yazıyor da ben oradan söylüyorum. Hiç birisi ...bir uzun kelimeler değer bunlara. Yani görmediğim bir hayalı konuşma değer. Şiddetle karnı ağrıyordu. Ya Rabbi sana oğlum... ...kalbim çok ağrı, karnım çok ağrıyor. yiyor. Ve oldu karnımla, ...ağrı yaptı. Ya Musa... ...ben hiçbir derdi dermansız halk etmedim. Çokları bulamaz ya seninle konuşuyoruz. Yani <gülüyor> çoğu da gizli bu ya. Filan ot bu karnının ağrısının devası. Hangisi yarım filan Evet bildim yarabbim. Evet bir biraz yiyor. Yine turist yine ayağa çıkıyor. Ya Rabbi karnım aynı ağrıyor. Arıyor mu? E sen o ot şifasın ot şifa olaraktan halk ettim Yağmurus'a, ottan Ottan yine yiyor Biiznillahü Teala Kesilmemiş yine Hikmeti var kesmediğinden ee, Yine ağrıyor Karnı yine ağrıyor Yine ağrıyor yağmur Yağmurus'a o ot şifası Yalnız o otu topla Doktora götür Doktora ilet O ne tertip verirse Ona göre yiye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 Soğuduk, yani ne soğuk ne sıcak, normal hale geldim mi acı olacak biraz. İçine şeker ilave et, eresin, Onu aç karnına içeceksin. Doktor, yemekten evvel bir bardak içiver. Öğle yemeğinden bir bardak evvel içiver. Akşam ekmeğinden evvel bir bardak iç. Biiznillahi Teala geçecek dedi. Sabah kahvertisinde bir kadeh içtim diyor, cilt kesildi. Öğleninle ikinci aşama ihtiyacı yok, Celalın huzuruna vardı. Yine Musa Kelimullah Allah Allah'ımızla görüşüyor. Halik'ın ya Musa biliyor geldi yani, ya, Musa karnın nasıl oldu? <gülüyor> ya Rabbi karnımı iyi ya? ya! ne diyor? kaynakta yemekten evvel hiç derdin, niye doktora beni muhtaç ettin de doktor kapılarında gezdiriyor. bunu desen verdin geçer giderdi derdim yalnız seninle konuşuyorum başka kimse kelamımı duymaya e, haiz değil, duyamazlar herkes benden sorup da bu ilacı nasıl kullanayım yarabbi diyemez ki ...doktora gitmek vacip olsun diye... Hoca Musa Aleyhisselam bile... Allah Ül-Azim Peygamber ikene... ...doktora gitmiş de... ...ben niye gitmeyeceğimizsin... ...desinler de doktora gitsinler ki ...yani sana doktora gönderdim... ...anladık değil kardeşim bu meseleyi... ...doktorum için mi söyledim? Yok... ...Halika Züncelal Hazretleri... Bu an kerim hadisi i şifadır dertlerinizin, karnınızın, hırsınızın, tabağınızın, fuhulunuzun, adavatınızın, kininizin, rüyanızın, sübhanızın ilacıdır. Kurtulursunuz. Ayetler, hadisler, onları yiyin, onlarla amel edin. Yedim yedim de ya Rabbi tesir etmiyor bana. Bir tabibi, hacip, doktor bulacaksın, manevi bir ben yani onu çıkaracağım şeyin içerisinden, basili sözümün içerisinden manevi bir doktor bulacaksın, o yine Kur'an-ı Kerim'den yazar. Estağfurullah'la estağfurullah, azim çekeceksin şu kadar. La ilahe illallah el melikul habbul mübin çekeceksin şu kadar. Muhammedur Resulullah sadikul vabül emin çekeceksin şu kadar salavat-ı şerife okuyacaksın şu kadar ayetinden hadisten topluyor okutlu cihanlar şimdi şu kadar ayeti celillerden sonra fatih çekeceksin ruhlarına göndereceksin pirani peygamberin bütün peygamberani zamı bütün pirani zamı ruhuna göndereceksin hedayen vardı mı o vardı bardıkmadan evveli tefekkürü meyit yapacaksın, ölümün tefekkür ideyi de e, dünya muhabbetini gömülden sökeceksin. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatu Vesselam dünya muhabbetini kalpten sökücü ölümü çok zikreder. Ölümü çok an. Her veli, her irşap memuru tefekkürü meyit verir insana. Çünkü ''Sür çıkar e, ağyâri dilden ta tecelli'yi de hak, padişah olmaz râya hâne mamur olmadan, kalp hânesi mamur olmadan, zeki İstanbulların yanında görüşmeye iktidarın kâfi değil, affedin yalnız düşük olacak, buranın insanı buraya uymayacak, bilgisi uymayacak, yalnız affınızı rica ederim, bununla beraber, yani <gülüyor> Hadis konmaz seraya hâna olmadan Yunus Yonis o yalan devayı, gel ortaya o sevayı temiz et gül evine dost gelecek kondurmaya Dost Allah muhabbeti, Muhammed Mustafa muhabbeti, Evliyevullah muhabbeti O dostlar gelince oraya kondurmanın için orayı boşalt bir kere Bu da öyle ölüm tefekkürüyle olur size işte kumpırmak halinde veriyorum ilaçları. Yani baktın ki kalbin dünyaya meyletti. Dünyaya sevgi alakası var. Derhal ölüm tefekkürünü. Anayın öldüğünü, babayın öldüğünü, öldüğünü, senin öleceğini, servetin, samanın bütün dünyada kalıp bir kefinle gireceğini, bir kepenle gideceğini tefekkür ederken ederken gözler ağlamaya başlar. Böyle saharları, bundan sonra Rabıtayı mürşid yapıyor bana. adam. Yoluyla başka alem geliyor. Gelirmiş. Üstad onu gördüğümden azaran böyledi. Öyle ee, yolul alemi. Ama böyle üstün ayı verip de çekmek kahveyi pişirmez. Şöyle, eh, her şeyimiz misal olur. Hava gazının üzerine azıcık şeyi verip de Geriye çekmeyle kahve olmaz. Yani çay pişirecek verecekler bize. Çayı iyice kaynatmayınca olmaz. aşka ataşıyla iyice kaynamayınca olmaz. Çayın içerisine manevi fiyuzatı dökünce demlenmeyince olmaz. Saharla evradını okuyunca rahıta da demlenmeyince olmaz kuzum. Yani saatlerce böyle o oh. böyle sınayıp şey benim gibi yapma olmanın var Allah hmm. cümlemizi yeslay tamam Ondan sonra zikrullah şifa okunur Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Böyle yapmayla olmaz bu. Yani düşündürmez bu insanı. Allah! Allah'ın azameti kudreti düşünülecek. Çünkü Allah Allah Allah, Allah deyince vazifeye yetişirirsin, bir şey aldınsa bir yerden evrak, işte bir sütken tükansın gibi olur o. Allah! Semaları direksiz tutan Allah! Benim bir kokar sudan, halgeden Allah. Kendini düşün yeter diyorum. Men arafa nefsahu fanka taraf ra. Kendini bildin Allah'ım bilirsin. Asıl. Biz kendimizi düşünmüyor baş. Neydik biz de ya? Üstadımın birini vasfettilerdi, vasıflarını ne vasf Bir avuç toprak aldım ben. O oh, geriyan ne Allah'a ait. Ben bilgim Nereden olacağız? Zekamı ben mi verdim, kudresi sahibim mi verdim? Ne demek ev Dilimi Allah mı verdi, söylettiriyor böyle, ben mi halkettim o dili ve size konuşuyorum kardeşlerim? Ben mi getirdim sizi, Mevla mı getirdi karşıma böyle? Size polis, kubiser, asker ne mi gönderdim de davet ettim geldiği yoksa Manevi muhabbet mi sizi çıktı? Karşıma getirdi böyle. Bunları hep Allah'tan bilmeyince olmaz. Ben başka şeyim yok kardeşim. O demlenmede, bu fazısta de zikrine e, ya baktın ki çatladı tohum. Ceryan, su biraz daha artıracaksın. Aynatma, hır biraz daha artıracaksın. Laf sahi selamın binse iki bin olacakmış bu. <gülüyor> Tokundu mu yukarıya kaynatmaya şu gümrün <gülüyor> sol memenin iki bağırmak altında olan kalp tik tik tik, tik açmaya başlayacak bu. Dayan, dayanamaz çünkü orada süveyi dair derun var, çok zayıf nokta orada. Allah hiç dayanamaz orada. Allah'a duyunca böyle Allah diye sıçrayanlar ne yapı oluyor? Buraya tokunuverdi mi geliyor. ...Besbibya'yı gibi uğraş, Süveyda'yı der mi? Ya kardeşim, anlamadan gidiyoruz dünyayı Dünyayı, Konya'yı anlamadan göçüp gidiyoruz dünyaya. Yani ben öyle oluyorum. Zübdet-ül haqaik gayet-ütt-daqaik kitabı diyor ki... adam birisi dükkanında gezmiş, dolaşmış, filan etmiş... ...necik cember filan satmış, ne etmiş... ...çocuklarının rızkını zor temin etmiş... ...takaların ahirete gidiyormuşmuş ahirete giderken bakmış şu dükkanın tabanını kaldırmışlarmışmış yeni küp altın dolu içinde define varmış 60 yaşını oraya çığnamış da görmemiş kaldırmamış, bakmamış gözü açık geliyor diyor. o da tekrar da zannediyor bakabını gördü de açtı zannediyor mahrum geliyorum diyor o Cüneydi bardağa de yürürken gözünü yumuş vefak Birisi onun yetişkin halifelerine, efendim niye gözümüzü yok, görmeyince açmayacağım diye. Dünyada bir sevdiğim yok dünyaya bakayım, kalayım. Dünyayı bitirdim, ahirete yumdum gözüm orada, açayım Allah diye. Bunun altındaki define, biz namazla, ile, abdest vesaire ile vs. onu da ile, üdeşme ile, solu zemm ile, ne ile Allah'ın huzuruna şu dabanı kaldırıp, bir kere, şu kapağı kaldırıp ruh kalbinle zikretmeyince, ruhunla zikretmeyince, hafinle zikretmeyince, sırrınla zikretmeyince, hefiyle zikretmeyince, hıvayla zikretmeyince, nefsile zikretmeyince, ziküpül, zikü sultan olmayınca, nefi ispat yapmayınca, murakabaya varmayınca, murakabayı maliyete. ''Vehve mahkum iğnime kültüme varmayınca ve nahmu akrabu ileyhimin hab, habil veride ve tekbili sürük etmezce, buradan gitmeyelim çok pişman olurum. Çünkü bunları kazansın diye Allah bizi buraya gönderdi. Biz diyor ki dünyamız dünyalısın hocam. Yani çocukların her biri bir istikbalar. Çocuğu, ile Hasan'ın çocuğu istikbalsız diye Kur'an okudu deyi, kızını boşalttı götürdü birisi, bizden de başka yerde verdik. Yani bu rızkın Allah bileceğine inanmıyor dünya şimdi. Düşünüyor şu kız mı bileceğim ama nasıl vereyim, yahu çocuğum mühendis değil, okuş değil filan. Yok tamam, salli ve sellem ve barik ala eşrak-ı nuri cemil enbiya'yı vel muselin ve lehamdülillahi rabbil alamin el Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فقال الذي يا قوم اكتبعون أهدكم سبيلا وشال يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا هي دار قرار من عمل سيئة فلا يجزا إلا مثلها ومن عمل صالح. ذَٰلِكَ رَبُّكَ أَنْتَ عَلَيْهِ وهو وَمَا فأولئك يدخلون الجنة يوم فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الجنة يُزَقُونَ فِيهَا بغير حساب Sally الله وأن المسرفين وأن المسرفين أصحاب المار فستذكرون ما أقول لكم وأن